selamun aleyküm ve ve ala ala ve Şimdi en son iman kitabında iman bölümünde hemle bil ma'ruf, nehy anil münkerin yapılmasıyla imanın atması ve eksilmesi bölümüne gelir. Öyle değil mi? 44. ders. Ha tamam, bu. Kötülükten alıkoymanın imandan olması, imanın amel yönünden eksilmesi ve iyiliği emriyle ile kötülükten menetme. Hı. Hmm. Ebu Said el-Hudri radıyallahu tehbihi rivayet edilmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse onun diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse o zaman onu kalbiyle değiştirsin. Bu da imanın en zayıfıdır. Şimdi Ebu Said'l-Hudri bu hadisi nerede söylüyor? Ee, mervan, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine muhalefet ettiği zaman Ebu Said'l-Hudri'ye de Ebu Said'l-Hudri bu hadisi hatırlatıyor. Şimdi biliyorsunuz bayram namazında sünnet olan hutbeyi bayram namazından sonra okunmaktır. Ve aynı zamanda minber kullanmadan insanlara hutbe vermektir. Ebu Said'in Kudri'nin musallaya geldiği zaman Yani biliyorsun toplu namazların kılındığı Bayram namazının falan kılındığı Musallalar var Namaz kılma yerleri var Ebu Said'in Kudri buraya geldiği zaman Şöyle bir bakıyor e, Mervan şey getirmiş Münber getirmiş Bir de hutbe vermek istiyor şeyden önce. Bir rivayette Adamın birisi kalkıp itiraz ediyor Mervan'a sen sünnete mukalefet ediyorsun diye. Ebu Said'in de bu hadisi söylüyor. Bir rivayette de, başka bir bölümde de Ebu Said de kendisi de itiraz ediyor. Yani Mervan'ı Mervan tutuyor, çekiştirmeye çalışıyor. Hani kutbe verme diye. Mervan'ın kutbeyi namazın önüne takdim etmesinin sebebi de çünkü Mervan e, diyor ki insanlar kutbeyi dinlemiyorlar namazdan sonra olduğu zaman. İnsanlar kutbeyi dinlesin diye e, böyle bir şey yapmaya kalkışıyor. Bunlar da ee, adam da tabi itiraz edince veya Ebu Said de kendisi de itiraz edince ne oluyor? Bu hadisi hatırlıyor. Peygamberimiz dedi ki hiç sizden biri bir kötülük gördüğü zaman ne yapsın? Ee, onu eliyle düzelsin. Gücü yetmezse, biriyle gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bu da imanın en zayıf noktasıdır. Ee, bu da bize gösteriyor ki bu hadisin eğer söylenme yerine dikkat ederseniz hadisin manası kendiliğinden zaten anlaşılıyor. Sünnete muhalefet edildiği zaman Muhalefet eden kim olursa olsun belki bir yönetici dahi olsa bu adamlar ne yapıyorlar? Sahabe bu e, muhalefet eden adama itiraz ediyor. Şimdi emri bil ma'ruf nehyi anil münker dediğimiz olay iyiliğin emredilmesi, kötülükten nehyedilmesi. İslam'da bunun iki şıkkı var. Birinci şıkkı İslam bunu emrediyor. Olması gerektiğini söylüyor. İkinci şıkkı da İslam olmadığı zaman da çok kötü şeylerin vuku bulacağını bize haber veriyor. Mesela diyelim Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٌ ve اِلَى bil وَيَأْمُرُونَ ve وَيَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ Sizden hayra davet eden, iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan bir topluluk mutlaka bulunsun diyor. <gülüyor> i̇şte kurtuluşa erenler bunlardır diyor Allah Azze ve Celle. Veya Allah diyor ümmet olarak vasfederken bizi كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّارِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ Siz iyiliği emreden, bir, e, siz insanlara iyiliği emreden, em, kötülükten alıkoymak için gönderilmiş en hayırlı ümmetsiniz diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi insan bu naslara baktığı zaman veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın iyiliği emri kötülüğün nehyeden e, e, hadislerine insan gördüğü zaman işte başka bir hadiste Peygamberimiz diyor e, bir sonraki hadis Kötülükler çıktığı zaman onlarla eliyle mücadele eden mümindir, diliyle mücadele eden mümindir, kalbiyle mücadele eden mümindir. Bunun peşinde de kardal e, tanesi kadar iman yoktur diyor Peygamber Aleyhisselatü mesela Bu İslam'da şunu gösteriyor bize bu zikrettiğimiz ayetler, mutlaka İslam ümmetinin içerisinde iyiliği emreden ve kötülükten alıkoyan bir topluluğun bulunması gerekir. Ve bu alimlere göre farz kifayedir. İyiliği emreden, kötülüğü alıkoymak, farzlık şifayedir. Yani bir topluluk yaptığı zaman diğer topluluklardan bunun sorumluluğu düşer. Peki bu yapılmadığı zaman ne olur? Yani bu insanlar bu büyük şeyi terk ettikleri zaman e, bunu insanlar terk ettikleri zaman İslam bunu emrettiği gibi terk etmenin cezasını da zikrediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte ya iyiliği emredersiniz ya kötülükten alıkoyarsınız veya Allah bir belayı hepinize umumi bir bela gönderir. Yani Yapılan kötülüklerden dolayı hepinize bir ne yapar? Hepinize bir umumi bela gönderir diyor peygamberler Kur anlatıyorsa. Kur'an ise "Ben İsrail'in, Yahudilerin ve Hristiyanların veyluta. Eee emr bil ma'ruf ve an'il münkeri terk ettiklerini ve bu terkten dolayı Allah azze ve celle'nin onları lanetlediğinde bahsediyor. Diyor ki: "Önelledine keferu min ben İsrail ala lisan Daud ve Isa bin Meryem." Ben İsrail'den kafirler <gülüyor> Davud ve İsa'nın dilinde lanetlendiler. Niye lanetlendiler bu adamlar? Onlar yaptıkları münkerlerden birbirlerine alıkoymazlardı. Şimdi bir toplumda eğer münkerler işleniyorsa ve bir toplulukta bu münkerlere itiraz etmiyorsa o toplumda işlenen münkerler zamandan normal bir şey haline gelmeye başlar. Şimdi birileri bir şeye itiraz etmediği zaman belki ilk nesil yaparken yanlış yapıyor duygusuyla yapabilir fakat onlardan sonra gelen nesil şöyle bir geriye baktıklar zaman birileri günah işlemiş, ne kimse itiraz etmiş, ne kimse ses çıkarmış, demek ki bu da normal bir şeydir diyorlar. Bir sonraki kuşak o günaha, o münkeri çok gayet normal bir şeymiş gibi yapıyorlar ve artık herkesin gözünde normalleştirmeye başlıyor. İki, günahların işlendiği ortamda günahları işlemese dahi günahlara ses çıkarmayan insanlar yani buna itiraz etmeyen insanlar veya bunun doğrusunu emretmeyen insanlar Zaman içerisinde göre göre göre o günahlara karşı bir alışkanlık kazandıklarından dolayı Kendileri için de geçerli bu aynı zamanda Allah'ın hudutlarının çiğnenmesi insanlara şey yapmaz Allah'ın hudutlarının çiğnenmesi insanlara sıkıntı vermemeye başlar Bu da Allah'ı en çok kızdıran şeylerden bir tanesi Yani Allah'ın hudutları burada çiğnenecek Hiç kimsenin ne yüzü ekşiyecek Ne yüzü kızaracak çok rahat bir şekilde insanlar buna bakacaklar. Zaten bir hadis-i şerifte Allah böyle bir topluluğa azap ediyor. Yani kıyamet gününde adamları azap edecek adamlar diyorlar ki biz hiçbir şey yapmadık. Yani günah işlemedik. Allah Azze ve Celle de ne diyor? Ee, kıyamet gününde değil. Melekler'e diyor gidin helak edin. Melekler diyor orada bir topluluk var. Sana ibadet eden bir topluluk var. Onları da helak edin diyor Allah Azze ve Celle. <gülüyor> Niye diyorlar onları sütü ne? Allah Azze ve Celle diyor ki onların bir güne bir gün yüzleri benim için ekşim diyor. Yani benim haramlarım çiğnenirken, toplum benim haramlarımı, hudutlarımı yerle bir ederken bu adamlar gayet rahat bir vaziyette bu şeye baktılar. Ee, bu haramların çiğnenmesine baktılar diyor Allah Azze ve Celle. <gülüyor> Ondan dolayı yani İslam'da emri bin marufun ve ne anil münkerim bir emredilen yönü vardır. Allah Azze ve Celle yapılmasını emreder. İki Allah Azze ve Celle yapılmadığı zaman insanların başına nelerin geleceğinden bahseder. Dedi ki emri bil maruf ümmetin e, çoğunluğunun görüşüyle farz-ı kifayedir. Farz-ı diyenler de olmuştur. Herkesin üzerine farz-ı diyenler olmuştur. Ama genel alimler e, emri bil maruf ve ney alil mülkenin farz-ı kifaye olduğunu söylemişlerdir. Mertebeleri nedir? Mertebeleri hadis-i şerifte olduğu gibidir. İlk başta kişinin eliyle Gördüğü bir münkeri düzeltmesi. tabii bu İslam devletine ve Müslümanların kuvvetli olduğu döneme bağlıdır. Yani Müslümanların eliyle bir şeyi düzeltmesi. Bunun da en üst mertebesi Allah yolunda Allah'ın kelimesi yüce olsun diye cihat etmektir. Yani emri bil marufun elle yapılan kötülükleri. Çünkü yeryüzünde en büyük münker şirktir. Şirkten daha büyük bir münker, şirkten daha büyük bir zulüm yoktur. Yeryüzünde en büyük münker Allah'ın kanunlarının ayaklar altına alınıp, beşeri ideolojilerle insanların yönetilmesidir ondan dolayı kişilerin var olan beşeri sistemleri değiştirmek için mücadele etmesi cihad etmesi nizamı değiştirip Rabbani bir nizam getirmeye çalışmaları emri bil marufun en üst mertebesidir ki bu cihattır zaten yapılan cihattır buna da Allah azze ve celle e'azamu dereceten Allah diyor Allah'ın yanındaki en büyük derece diye Allah bunu isimlendiriyor İkinci mertebesi ise bunun elle yapılanın mertebesi ee, bizim etrafımızda işlenen günahlara karşı kişinin fiili müdahalede bulunmasıdır. Yani bu günahların önünde diye. Yalnız tabi bunun da bir fıkhı vardır. Yani bunun dönemi de Müslümanların kuvvet ve izzet dönemleri. Müslümanlar bunu yapabilirler. Yoksa her dönemde herkes e, mesela düşünün küfür belgesinde küfürle yönetilen bir ülkede e, siz e, kötülük diye herkes gördüğü kötülüğü düzeltmeye eliyle kalksa Kanunda bunu düzeltmenin cezası var. Çünkü içki içmek bir sorun yok. Zine yapmak bir sorun yok. Yani bizim İslam'a göre münker olan her şey bu sistemlerde mübah. Kişi bunu eliyle düzeltmeye kalktığı zaman bunun cezası olacağından dolayı yani Müslümanlar çok büyük sıkıntılara düşer. Ondan dolayı bu tip yerlerde ikinci mertebe. Gücünüz yetmezse bu defa dilinizle düzeltin. Yani insanları hakka davet edip insanları kötülükten sakındırma dediğimiz İnsanın diliyle işte davet çalışmasını yapması ikinci mertebeye gider. Daha eğer insanı buna da gücü yetmezse, mesela her şeyin bozulduğu, herkesin pis olduğu, emri bir malufun yapıldığı yerde ciddi manada insanın zarar gördüğü bir ortam varsa, imanın en zayıf noktası olan kalp ile buğz etme devreye girmesi lazım. Bunun peşinde de iman yoktur zaten. Bir sonraki hadiste geleceği gibi eğer adam günahlara münkerlere kalbiyle de buğz demek ki onun kalbinde iman falan kalmamıştır. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Bu sırayı yani burada olan sırayı gözetmek lazım. Şimdi emri bil marufu ne yani münkeri yaparken sadece kötülük toplumunu düşünmeyin. Yani, yani bir toplum olacak her şey haram ve günah olacak biz de o toplumu düzelteceğiz değil. Aynı zamanda emri bil mağruf İslam toplumunda da yapılır. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabenin hayatına bakın. En büyük emri bil mağrufu kendi toplumlarının içerisinde yapmışlar. Yani sahabenin içerisinde yapmışlar. Biz İslam toplumunda emri bil mağruf yaparken şuna dikkat etmemiz lazım. Eğer mesele emri bil mağruf yapılacak olan mesele herkesin bilmesi gereken meselelerden ise 7'den 70'e herkes yapabilir. Yani mesela diyelim ki, bir şirk var ve şirkten sakındırılması lazım. Şirkten sakındırmak için alim olmaya gerek yok. Çünkü şirk herkesin bilmek zorunda olduğu bir şeydir. Tevhid, herkesin bilmek zorunda olduğu farz-ı ayn meselelerdir. Namaz kılmak, herkesin bilmek zorunda olduğu farz-ı ayn meselelerdendir. Bundan dolayı, bunun emri bil ve ve ney'anil münkerini yaparken, 7'den 70'e herkes bunu yapabilir. Yani bu noktada bir sorun yok. Ama diyelim ince meselelere gelince, yani insanların düzeltilmesi, insanlara yön verilmesi meselesine gelince bunu da ehil olan insanların yapması lazım. Çünkü her işte ehliyet gerektiği gibi emri bil marufun da bazı konularında yine ehliyet gerekir. Yani mesela adam e, yapacağı işte emri bil marufu ne için yapıyoruz biz? E, i̇nsanları düzeltmek için yapıyoruz. Eğer bizim bu emri bil marufumuza daha büyük bir nefsede gelecekse üzerine yani adam daha çok bozulacaksa veya zamansız yaptığımız uyarı mesela adamı iyice yoldan çıkaracaksa o zaman ne yapmak lazım? Emri bil marufu yapmamak lazım. Çünkü amaç karşıdakini düzeltmekse eğer e, emri bil marufu yapan adam kendini doktor gibi görmesi lazım. karşıdakini yani kardeşini de hasta gibi görmesi lazım. kataküle değil de kardeşinin hastalığını önce tespit edecek bu hastalığa en güzel ilaç nedir diyecek. Ve gerçekten kendi midir bunun uzmanı yoksa başkası mıdır? Bunu tespit edecek ondan sonra ne yapacak? Ondan sonra da sahibine gönderecek. Yoksa eğer herkes emri bil mağrufu böyle rastgele ince meselelerde yapmaya çalışırsa o zaman ne olmuş olur? O zaman ortalık Allah bulak olmuş olur. Emri bil mağrufta en güzel metot peygamber aleyhissalatü vesselamın metodudur. Daha önce hatırlıyorsanız ilmi hal dersinde bir noktaya dikkat çekmiştik. Demiştik ki peygamber aleyhissalatü vesselamın Emri bil ma'rufunda iki noktada çok ciddi fark var. Peygamberimizin tevhid ve şirk meselelerindeki emri bil ma'rufu, bir de normal e, ahlaki ve fıkhi meselelerdeki emri bil ma'rufu arasında çok fark var. Neyi örnek vermiştik? Mesela diyelim ki peygamberimiz genelde güzel ahlakıyla, yumuşak, böyle insanlara yumuşak bir davet sürgüyle bilinir. E, Arabinin biri gelip mescide mesela işediği zaman, Mescid Allah'ın evi. Mescidin içerisinde küçük abdest yapmak çok büyük bir sıkıntı. Ama peygamberimiz ne yapıyor? Karışmayın adama diyor. Yani adam şeyini bitirsin diyor. işini bitirsin. Adam işini bitirince su getirip döküyor üzerine ve adama diyor ki yani ey adam diyor hani bu mescitte yapılacak iş değildir diyor. Adama bu şekilde güzel bir üslupla adama öğretiyor. Mesela haber diyor ki kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Şimdi aynı Resulullah mesela adamın biri namazda biri elhamdülillah diyor. Ya elhamdülillah diyor mesela adam. Sahabe pis pis bakıyorlar adama kimisi bu dizlerine vuruyor adamı susturmak için. Peygamberimiz adamı çağırıyor namazdan sonra. Adama diyor ki yani, yani bu namazda diyor insanların kelamı doğru değildir diyor. Ancak zikir, tesbih bu tür şeyler yapılır diyor. Adam diyor ben ondan daha güzel bir şey görmedim. Öğretici görmedim diyor yani. Yani sahabe çok kızmasına rağmen peygamberimiz ne kadar güzel güzel diyor adamın. Ama öbür tarafta mesela adamın birinin elinde bir halka görüyor Peygamberimiz. Adama diyor bu nedir? Beni falan hastalıktan koruyor diyor. <gülüyor> Peygamber diyor bu seni falan hastalıktan falan kastalığı arttırmaktan başka bir şeye yaramaz. Ve sen bu şekil ölseydin selah bulmazdın diyor. Şimdi iki üslup arasındaki farkı gördünüz değil mi? Birileri yaraşır Allah diyorlar. Bize zaten elmat yap. Hani müşriklerin bir ağacı var biz de ona silahlarımızı asalım ondan bereket umalım. Peygamberimiz diyor Allahu Ekber. Musa'nın kavminin ey Musa bize ilah yap dediği gibi siz de benden aynısını istediniz diyor. İki usuf arasındaki fark çok açık öyle değil mi? Yani bir fıkhı ve ahlaki boyutta peygamberimizin emri bil maruf ve neyi anil münkeri öbür taraftan tevhid ve şirk alanında peygamberimizin hem bil maruf ve neyi anil münkeri. Demek ki Ebu peygamberin bu noktadaki umum olarak metoduna dikkat etmek lazım. Yani e, ahlaki ve şey meselelerde ibadi meselelerde biraz daha yumuşak, biraz daha insanları düzeltmeye çalışaraktan ama tevhid ve şirk meselelerinde adam cehenneme gidiyor. Yani bunun yumuşaklığı falan yok. Buna bu adama yumuşak davranmak adama kötülük yapmaktır. Şey yapmak değildir. Yani e, iyilik yapmak değildir. Mesela bunu güncelleştireceğim şimdi. Diyelim adamın biri çocuğunu okula gönderiyor. Örnek veriyorum. Şimdi bir tane hani bu adamı diyoruz ki şey yapalım. E, elimizde dursun bu adam diyoruz. Biz bu adama gülüyoruz. Bu adamla sıkı fıkı oluyoruz. Bu adamla oturuyoruz, kalkıyoruz. Bu adamla aramızdaki samimiyetin dozajı arttıkça bu adama karşı sözümüz para etmemeye başlıyor artık. Öyle değil mi? Şimdi biz bu adama iyilik mi yapıyoruz? Ha, bu adam cehennemin içine yanıyor şu anda yani. Adam cehennemin içine yanarken ben şimdi bu adama iyilik mi yapıyorum yani? Ben bu adama iyilik yapmıyorum. Bu hangi meselelerde yapılır? Peygamberimizin yaptığı gibi. Sahibini cehenneme götürmeyecek olan meselelerde veya çok büyük sıkıntı olmayan meselelerde yapılır. Bu noktada ne yapmak lazım? Bu noktada da e, dikkatli olmak lazım. Bir de emri bil marufla ilgili yani meselelerde şu noktaları iyi bilmek lazım. Bir taraftan Allah kadının kocasına saygı göstermesini istiyor. Bir taraftan kadının kocasının hakkını ödemeden cennete giremeyeceğinden bahsediyor. Bir taraftan çocuğa anne ve babaya of bile dememesini emrediyor. Öbür taraftan emri bil marufu emrediyor. Şimdi kadın kocasına çocuk anne ve babasına emri bil marufu nasıl yapacak? Yani aynı zamanda İslam'da bütün Saygı gösterilmesi gereken insanlara karşı emri bil mağruf nasıl yapılacak? Mesela alimlerin ee, şey yapılmasını istiyor Allah. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Alimlere mesela saygı gösterilmesini istiyor. Anne babaya saygı gösterilmesini istiyor. Kadının kocasına saygı gösterilmesini istiyor. Peki bu saygı gösterilmesi istenenler saygı gösterilmesi istenenlere bu adamlar nasıl emri bil mağruf yapacak? Yani, elle, dille mi? Yoksa Mesela Gazali gibi alimler demişler ki bunların yapacağı tek şey dille, güzel bir üslupla zikretmektir. Çünkü nasları birbiriyle çatıştırmamak lazım. Yani sadece emri bil marufla emreden nas yok. Aynı zamanda bunlara saygı göstermeyi emreden naslar da var. Öyle değil mi? O zaman bu konumda olan evlat veya kadın kocasına emri bil maruf yaparken veya anne ve babaya emri bil maruf yaparken <gülüyor> sadece ağzıyla güzel bir dille güzel olanı zikredecek. Bak bu budur diyecek. Diğer aşamalarında yapmayacaktır. Özellikle elle düzeltmeye kalkışmayacaktır. Eğer bu yapılırsa inşallah bütün naslar bir araya toplanmış olur ve olay kendiliğinden çözülmüş olur. Bir de çok önemli meselelerden biri emri bilme arufla ilgili bilmeniz gereken. Emri bilme arufu emreden adam emrettiği şeyi yapmak zorundadır. Yani bu mesele ciddi manada insanların kafasını kurcalayan bir mesele. Şimdi diyelim ki adamın biri e, ...ne yapıyor mesela bir münker işliyor... ...sigara içiyor. Yani adamın elinde sigara, adam sigara içiyor. Şimdi ben bu adamı düzeltebilmem için... ...ben sigara içiyorsam... ...mesela diyelim ki şu kardeş de sigara içiyor... ...bu kardeş de sigara içiyor. Tamam Şimdi bu iki kardeş... ...diyelim şu kardeş şu kardeşi düzeltmek istiyor... ...sigara içtiği zaman. Şimdi bu buna diyecek ya ...ya kardeş sigara içme alimlerin çoğu sigaraya haram... ...diyorlar. Şu diyecek. Demez de kesinlikle... ...hani farz ederim diyecek. Bu buna diyecek. Sigara içme... Sigarayı alimlerin çoku aran diyorlar. Şimdi bu adam kendisi de sigara içiyor mesela. Bu adamın bunu söyleme gibi bir hakkı var mıdır yok mudur genel ulema bunu söylemesi gerektiğini söylüyorlar. Yani bu adam mutlaka kendi yapsa bile söylemesi gerekir diyorlar. Çünkü diyorlar İslami emirlerde kişinin üzerinde iki sorumluluk vardır. Bir kendisinin yapması iki başkasına bunu ulaştırması. Kendi yapmıyorsa bile ikinci şıkı yerine getirmek zorundadır diyorlar. Yani başkasına ulaştırmak zorundadır. Ee, diyorlar tabi şimdi diyeceksiniz Allah Azze ve Celle demiyor mu insanlara iyiliği emrediyor da kötülüğü, kendinizi unutuyor musunuz diyor Allah Azze ve Celle bu ayetin yani kötü, emri bil marufu yapmayınla bir alakası yoktur bu ayetten karşıt Allah sadece işte mesela diyelim düzeltecek olan bu kardeşimiz olsa bunun gibilere söylüyor yani insanlara emrederken kendinizi unutmayın e, demek istiyor Allah Azze ve Celle yoksa şey değil yani hani gidip insanlara şey yapmayın değil, emr-i bil marufu yapmayın değil. Yine bu noktada mesela yanlış anlaşılan ayetlerden biri, Ey iman edenler, sizi kendi netişleriniz ilgilendirir. Siz kendi netişlerinize bakın. İnsanların sapması sizi ilgilendirmez. Yani ayetin zahirine baktığınız zaman ben, ben beni ilgilendiririm, başkası beni ilgilendirmez gibi bir sonuç çıkıyor. Ortaya böyle değil. Şimdi diyor sizin siz kendi üzerinize düşenleri yapın. Hani sizin üzerinize sünnetiniz vardır diyor Allah Azze ve Celle. E demiş erkeği, bizim üzerimize düşenlerden biri de emri bil maruftur. Yani Allah demek istiyor ki, siz emri bil maruf da dahil, bütün üzerinize düşenleri yapın. Aleykum enfusakum la yedurrukum men dalleylehtedeydüm. Ondan sonra sapıtan da size ne yapmaz? Sapıtan da size hiçbir şekilde zarar vermez. Benim şu anda toparlayabildiğim Emrebin Maruf ile ilgili meseleler bunlar. Daha sonra hatırlarsan sonra hadisler geliyor konuyla ilgili. Tekrardan zikrederiz inşallah. Buyur akın. Abdullah İbn-i Müsvü rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Benden önce Allah'ın herhangi bir ümmete gönderdiği peygamberin ümmetinden havarileri sünnetine tabi, sünnetine tabi olan ve emrine uyan sahabileri olmuştur. Daha sonra onların ardından onların yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıkları şeyleri yapan bazı nesiller meydana çıkmıştır. İşte kim bunlara karşı ilinle savaşırsa o mümündür. Kim onlara karşı kalbiyle savaşırsa o da mümündür. Fakat bunun ötesinde imandan bir hardal tanesi kadar yoktur. Şimdi bu hadis de önceki hadisimizle <gülüyor> tamamen bağlantılı ve önceki hadisimizi biraz daha açıklayan hadis. Yalnız burada biraz artılar var. Peygamber a.s. peygamberlerin sünnetini alan, peygamberlerin sünnetini emrettiklerini yerine getiren insanları kendi havarileri diye isimlendiriyor. Yani havari nedir? Havari yardımcı demektir. Hz. İsa'nın havarileri olduğu gibi, yani ona yardım eden, hem davetinde hem işlerinde yardım eden havarileri olduğu gibi peygamberimiz kendi havarilerinin de kendi sünnetine uyan her peygamber için geçerlidir bu. Peygamberin sünnetine uyan ve peygamberin emrettiklerini yerine getirenlere havariler diye ne yapıyor? Havariler diye isim veriyor. Ve bu Allah'ın bir kaderidir. Yani bu havarilerden sonra emrolunduklarını yerine getiren, sünnete tabi olanlardan sonra mutlaka kendilerine söylenilmeyenleri yapan veyahut da yapmadıklarını söyleyen topluluklar gelir. Yani bunun adı nedir? Bidat ehli gelir. Sünnet ehli gider ve Sünnet azalır, bunun yerine ne gelir? Bunun yerine bidat ehli gelir. İşte kim? Bu bidat ehline karşı iki kısmıyla beraber. Yani hem demiştik bidat kaça ayrılır Ömer? Ney? Onu kastetmiyorum. İnsanı küfre sokan bir bidaha mükeffira, bir de insanı küfre sokmayan bir daha gayrı mükeffira. Yani kişiyi küfre sokmayan bidat, bir de kişiyi küfre sokan ney? Kişiyi küfre sokan bidat bu Allah'ın kevni yani hem kevni hem şer'i insanlar peygamberlerden sonra e, onun sünnetine uyan nesil gittikten sonra mutlaka şey gelir yani böyle peygamberin emrinden muhalefet eden yapmadıklarını söyleyen insanlar gelir bunların da ismi dediğimiz gibi nedir bidat ehlidir işte <gülüyor> küfre sokan bidat olsun işte küfre sokmayan bidat olsun işte bu tip insanlar geldikleri zaman peygamberimiz bunlara karşı eliyle savaşanların mümin olduğunu söylüyor yani insan bunlara karşı ne yaparsa, eliyle savaşırsa mü'mindir. Ki bunun da en üst mertebesi dediğimiz gibi cihattır. Kişi bunlara karşı diliyle savaşırsa gene mü'mindir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Kişi bunlara kalbiyle savaşırsa, kalbiyle savaşmak nedir? <gülüyor> kişinin elinin ve dilinin devreye giremediği yerlerde kişinin kalbiyle gördüğü bidat ve mülkerlere karşı buğz etmesidir. Öyle değil mi? Ve bunun ardında da diyor Peygamberimiz imandan bir hardal tanesi kadar iman bunun ardında yoktur diyor. Yani demek ki imanın son noktası neymiş? En zayıf noktası, en küçük noktası kişinin kalbiyle ne yapmasıdır? Kişinin kalbiyle gördüğü münkerlere ve kötülüklere ee, muhalefet etmesidir. Yalnız burada çok önemli bir nokta var. Yani zaten elle dille meselesini anlattık, kalp meselesi geldi. Kalp meselesine değinmedik. Şimdi mesela diyelim ki adam var olan münkere kendisi muvafakat ediyor. Yani diliyle veya eliyle kendi dış görüntüsüyle adam var olan münkere muvaffakat ediyor. Fakat kendisine sorulduğu zaman adam diyor ki ben kalbimle buğz ediyorum. Yani tamam diyor belki ben dışarıdan bu münker ortamında görünüyor gibi e, bulunuyor yani münker ortamına razıymışım gibi görün Sen de diyor ben ne yapıyorum? Kalbimle bunlara buğz ediyorum diyor. Tamam diyor belki sizin imanınız e yüksek bir iman ama benim imanım zayıf diyor. Ne yapayım? Ben kalbimle insanlara buluz ediyorum. Şimdi peygamberimiz kalbiyle buğuz etsin diyor ama siz insanları kalbiyle yargılayın demiyor. Yani bizim kimseyi kalple yargılama gibi bir yetkimiz yoktur. Peygamberimiz kendisi bunu yapmamıştır çünkü. Yani insanların kalbiyle ilgili mesellere gelince sen onun kalbini mi yardım baktın diyor peygamber aleyhissalatu vesselam. Ne demektir yani? Başka bir hadiste ben insanların kalbini yarmakla en rolunmalım diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ne demektir bu? Her ne kadar şeriatta kalp önemli olsa da, dünyalık ahkam kalbe göre verilmez hiçbir zaman. Yani vahiyle hareket eden Resul dahi, insanların kalbiyle insanlara ne yapmamıştır? İnsanlara hükmetmemiştir. Biz neye göre hüküm veririz insanlara? Biz insanların zahirine, zahirde bize gösterdiklerine göre biz insanlara hüküm veririz. Yani adam diyelim ortamında ortamındaysa, Vasiyet ortamında ne inkar ediyor ne kalkıp gidiyor. O ortamda adam oturuyorsa biz ona o ortamdanmış gibi muamele yaparız. Kalbiyle inkar ediyormuş. Bu kalbiyle inkarını Allah kabul eder miydi? O bizim işimiz değil. Yani biz dünyalık hükümde insanlara ne yapmamız lazımdır? Böyle hükmetmemiz lazımdır. Yoksa zaten şu anda da olduğu gibi zındıklık kapısının önünü hiç kimse tutamaz. Yani öyle bir zındıklık kapısı açılır ki Emin olun kimse bunun önüne geçemez yani mesela bugün olduğu gibi adam kendisi de küfür dediği bütün amelleri işliyor ama ne diyor adam ben diyor işte mustahafım ben kalbimden bunları ne yapıyorum kelif görüyorum diyor ya arkadaş kimseni zorla götürdü oraya sen kendi isteğinle kendi rızanla gittin mesela gitti mi gitmişsin haram ortamına küfür ortamına ve burada ne yapıyorsun ve burada haram işliyorsun bir de arkadaşlar şu noktayı hiç unutmamak lazım sürekli söylüyoruz tekrar hatırlatalım İslam'da bir, bu usul çok önemli bir usuldür İslam'da her meselenin bir taşı ve her taşın bir gediği vardır. Eğer siz taşları, her meselenin taşını, gediğini oturtursanız, doğru düzgün bir duvar ortaya çıkar. Fakat siz her taşı farklı bir gediği oturtursanız veya elinizde sadece bir taş alıp da her taşı o deliklere sokmaya çalışırsanız, yamuk yumuk, eğri bürü, delik her tarafı açık, rüzgar alan bir şey olur. Bir duvar ortaya çıkar. Şimdi mesela diyelim ki bazı konularda bir meseleyi bilip, yani bu böyledir deyip de, Konuyla ilgili bütün nasları bir kenara atmamak lazım. Yani şu hadisin şu son bölümünün alıp da işte kalbiyle e, buğz etmek bölümünü alıp da işte Allah Azze ve Celle'nin haram ortamında oturmayı yasaklayan, cahillerden yüz çevirmeyi emreden, peygamberimizin insanların kalbine bakmadığını ifade eden, zahirle insanlara hüküm ifade eden, alimlerin insanların zahirde göre hükmedileceği gibi nasları bir kenara bırakırsa insan hem sapar hem de ne yapar? Şaptırır. Bir de bu konuda elimizdeki umde ayet hangisidir? قد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ او بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره انكم kitapta muhakkak ki şöyle bir hüküm indirildi diyor Allah Nisa suresi 140 Size kitapta şöyle bir hüküm indirildi Allah'ın ayetlerinin dalga geçildiği veya Allah'ın ayetleriyle inkar edilen meclislerde oturmayınız onlar başka bir söze dalana kadar Orada oturmayınız diyor. Eğer onlarla beraber oturursanız diyor Allah Azze ve Celle muhakkak ki siz de onlar gibi olursunuz diyor. Harama rıza göstermek haramdır. Küfre rıza göstermek küfürdür. Fıska rıza göstermek fasıklıktır. Alimler bu ayetin tefsirinde İmam Kurtubi başta olmak üzere bu kaideyi ne yapmışlardır? Zikretmişlerdir. Küfre rıza göstermek nedir? Küfürdür. Harama rıza göstermek haramdır. O zaman biz bir insanı haram, fısk ve fucur ortamında gördük. Ne itiraz ediyor ne de kalkıp gidiyor adam. Orada oturuyorsa biz ona ne muamelesi yaparız? Biz ona o ortamdanmış gibi muamele yaparız. Çünkü kalbiyle inkar ediyormuş. Kalbiyle inkar etmesi gerçi fayda vermez. Böyle bir ortamda kalbiyle inkar etmesi fayda vermez ama biz ona ne yapmayız? Biz onun zahirine göre ona hükmetmek zorundayız. Çünkü bizim Resulümüz dahi insanların kalbine bakarak insanlara hüküm etmemiştir. Burada e, yeri gelmişken bir meseleye daha değinelim. Çünkü şu iki mesele arasında çok ciddi fark vardır. Mesela diyelim ki arkadaşlar ben haram ortamında yürüyorum. Yani mesela ben şu yolda yürüyorum. Şöyle bir yolda gidiyorum mesela caddede. Önümde iki kişi zine yapıyor mesela. Caddenin ortasında iki kişi zine yapıyor. Veya, veya e, insanlar bütün önünde hepsi beraber durmuşlar. Yani bir 10 Kasım düşünün mesela. Siz yolda gidiyorsunuz, caddede gidiyorsunuz. E, i̇nsanlar şey yapıyorlar. Hepsi 10 Kasım'dır diye mesela şey yaptılar. Durdular. Şimdi senin önünde araba var. Arkanda araba var. Yani sen hareket edemiyorsun Mesela sen o anda ne yapmışsın? Radyoyu açmışsın. Kur'an dinliyorsun. hiç takmıyorsun. İnşallah arabasından indiler. E, saygı duruşuna durdular. Şimdi sen bu haram ortamında gene bulunuyorsun. Küfür ortamında bulunuyorsun. Ama sen küfre girmiyorsun. Neden dolayı küfre girmiyorsun? Nasıl? <gülüyor> Mecburen değil. Sen elinde olmadan olur. Mesela sen kasten bilsen ki o dakika saygı duruşu olacak. Buna rağmen gitsen o ortama. Gene sen ...suçlu durumuna düşersin. Ama sen yolda gidiyorsun... Sen ...umurunda değil hani kim ölmüş kim kalmış... ...öyle bir sıkıntın yok. Sen yolda pas gidiyorsun bir bakıyorsun... ...insanlar duruyorlar... ...hareket edecek yerin de yok senin. Sen mesela takmıyorsun, arabandan inmiyorsun... ...veya Kur'an dinliyorsun... ...insanlar hep saygı duruşunda duruyorlar mesela. Bak bu çok ayrıdır. Bir de gidip senin kendin törene katılman... ...işte gidip orada tören ortamında bulunman... ...ve tören ortamında ayağa kalkıp... ...ayakta durmak zorunda kalman... ...bu ikisinin arasında ne vardır? Çok fark vardır. Birinde bu ortamı sen kendin seçtiğinden dolayı seni ya orada itiraz edeceksin veya kalkıp gideceksin. İkincisinde ise senin elinde olmadan gerçekleştiğinden dolayı ve sen oraya e, onun o anda orada olacağını bilmediğinden dolayı orada bulunduğundan dolayı senin o mükelle karşı yapıp yani yine onu düzeltebilirsin ama bunu düzeltmesen de senin üzerinden ne olmaz? Bir sorun olmaz. Mesela sen otobüse bindin dediğim gibi işte otobüste bir haram işleniyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Haram işleniyor otobüsün içerisinde. Sen bunu düzeltirsen güzeldir. Fakat bunu düzeltmedin diye sen ona razı olduğun manasına gelmez bu. Hani senin elinde değildir çünkü. Sen otobüste haramlı. Ana! Bunun yanında sen biliyorsun ki bir yer var. Orada haram işleniyor. Bunu adın gibi biliyorsun yani. Hani mesela, mesela zina yapılan bir ev. Yani sen böyle bir eve girdiğin zaman orada oturman da durman da hepsi senin üzerine tekrardan nedir suçtur. Ya orayı düzelteceksin veya çıkıp gideceksin. Öyle değil mi? Yani şunu anlatmak istiyorum hani son zamanlarda özellikle e, bazı kendini çok e, böyle yine akıllı zanneden insanlar e, şey yaptıklarını zannederler. Yani böyle bu e, haram ve küfür ortamında bulunurlar ve derler ben ne yapayım ben olmasam da bu haram gene olacak diyorlar mesela. Sen olmasan da bu haram olacak veya bu küfür olacak da yani ben gitsem gitmesem adamlar andımızı okuyorlar diyor mesela. Misal adam. Yani ben ne yapayım diyor adam böyle değil. Yani sen kendin diyelim ki sen yoldan geçerken orada andımız okuyorlarsa bu senin için sorun olmaz. Seni ilgilendirmez bu. Yani küfür beldesinin şeyi bu çünkü. Ama sen kendi çocuğunu kendi elinle götürüp andımızın içine koyarsansa ondan sonra ben ne yapayım? Ben olsam da olmasan da andımız okunuyor dersense işte buradan Nisa 140 nedir? Burada Nisa 140 geçerlidir. Ee, burada anlaşılmayan bir durum yok inşallah. Yani aslında farklı bir yere konu geldi. Farklı bir yere çektik veyahut da ee, konuyu. Bizim burada anlatmak istediğimiz neydi? Bizim burada anlatmak istediğimiz şuydu. Ee, tamam. Son nokta kalptir. Fakat biz kimsenin kalbine ne değiliz? Kimsenin kalbine bakmakla mükellef değiliz. Eğer bir insan zahiriyle yanlışa muvafakat ediyor ise biz o insana ne muamelesi yaparız? Biz o insana o yanlışın ehliymiş gibi. Artık yanlışın derecesine göre o mükerin ehliymiş gibi muamele yaparız. Çünkü biz kimsenin kalbini açmakla ne değiliz? Mükellef değiliz. Buyur abi. 21. Mü müminlerin iman yönünden birbirlerinden farklı olmaları ve Yemenlilerin iman konusundaki üstünlükleri. Bu mesele sure-i Allahu edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle Yemen tarafını gösterip iman şurada Yemenlidir. Dikkat edin ki dikkat edin ki sertlik ve katı katılık develerin kuyrukları dibinde haykırıp bağıranlarda şeytanın iki boynuzunun Toplumun doğduğu yerde ve Rabia ve Mudar kabilelerindendir. Diğer evet. de oku. Ebu Burir Resulullah ve şöyle buyurmaktadır. Kükrün başı doğu tarafındadır. Kendini beğenme at ile deve ile uğraşanlarda ve haykırıp bağıran bedevilerdedir. Vakar ise koyunlarla uğraşanlardır. Şimdi bu iki hadiste Peygamberimizin Yemenlilere işaret edip iman Yemenlidir veya iman Yemen'dedir demesi katılık, küfür, küfrün başlığı da işte doğudadır. Veyahut Rabia ve Mudar kavmindedir demesinin sebebi şudur. Yemenliler ta uzaktan gelip iman etmişlerdir. İşte Rabia ve Mudar kavmi de Peygamberimizin burnunun dibinde olmalarına rağmen Aleyhisselatü Vesselam iman etmediklerinden dolayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Böyle bir benzetme yapmıştır. Ee, yoksa mesela diyelim burada deveyle uğraşanların işte katı oldukları, koyunla uğraşanların da vakarlı olduklarıyla hükmünü alıp da herkese böyle bir hükümle hükmetmek bu doğru değildir. Çünkü bu bir zamana bağlı söylemiş hükümdür. Yani Rabbi mudar kavimleri özellikle bu hayvanlarla uğraştıklarından dolayı yani develik, bedevilik, kimseyi takmama, böyle çölde yaşama, başına buyruk olma gibi özellikleri kendilerinde bulundurduklarından dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey demiştir. Ha şu vardır. E, bazı işler tabiatı gereği insanı sertleştirir veya yumuşatır. Yani bazı işler vardır. İşin tabiatı gereği adamı yani ya yumuşatır veyahut da ne yapar? Veyahut da adamı sertleştirir. Doğrudur. Fakat işte bu hadiste olduğu gibi her hayvancılıkta işte deveyle veya atla uğraşana katı katı sert demek doğru değildir. Bu darlılar veyahut o günkü o bedeviler peygamberimize gelip iman etmeyenlere karşı özellikle söylenmiş olan nedir? E, söylenmiş olan bir ve hadistir. Buyur 22. cennette 22. Cennete ancak müminlerin girmesi, müminleri sevmenin imandan olması ve selamlaşmanın seviyye neden olması. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de kamil anlamda iman etmiş olmazsınız. Size bir şey göstereyim mi? Onu yaparsanız birbiri sorarsınız. Aranızda selam yiyin. Şimdi burada e, biz Allah'u aleyhi ve sellem meselesini anlattığımız zaman bu hadis-i şerife değinmiştik. Yani iman ki cennete giremezsiniz. E, bu Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Zaten Peygamber aleyhisselatü vesselam hadis-i şeriflerine diyor. La yedkul cennete illa nefsum muslime bir <gülüyor> rivayette illa nefsum muhlime. Cennete ancak Müslüman olan nefis, ancak mümin olan nefis cennete girebilir diyor Peygamberimiz. Şirk halinde veya müşrik olan bir insanın cennete girmesi zaten ne değildir? Mümkün değildir. Şimdi iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ki bunun başka hadisin başka versiyonları da vardı biliyorsunuz. La yu'minu ahdukum, hatta yu'hib bil ahihi ma yu'hibu linsi. Kişi kardeşi için istediğini, kendi nefsi için istemediği müddetçe ne olmaz? Kamil manada, tam bir manada iman etmiş olmaz diyordu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ondan dolayı birbirimizi sevmek, birbirimizi için istediğimizi bir başkamız için istemek veyahutta elimizden ve dilimizden Müslümanların emin olması bu nedir? Ee, İslam'ın emrettiği ve İslam kardeşliği veyahutta iman kardeşliğinin devam edebilmesi için gerekli olan amellerdir. Demek ki cennet için iman lazım İman içinde birbirimizi ne yapmamız lazım? Birbirimizi sevmemiz lazım. Bu hadiste peygamberimiz diyor ki peki ben size sizi e, yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şeyden bahsedeyim mi? Yani size bunu öğreteyim mi diyor. Aslında bunun özeti nedir? Hani size sizi cennete götürecek olan bir şey haber vereyim mi? Çünkü eğer yapıldığında birbirimizi seveceksek <gülüyor> iman edeceğiz demektir. İman edeceksek cennete gireceğiz demektir. Kendi aranızda selamı yayınız diyor peygamber aleyhissalatü vesselam. Kendi aranızda selamı yayınız. Yani Müslümanların arasında birbirinize karşı ne yapınız? Selamı yayınız. Tek bu hadis değildir. İslam selamı emrediyor. İslam tebessüm etmeyi emrediyor. İslam birbirimizi sevmek için hediyeleşmeyi emrediyor. Öyle değil mi? İşte İslam birbirimizin derdiyle dertlenmeyi bize emrediyor. İslam bir vücut gibi olmayı bize emrediyor. Sırf bunlar ne içindir? Birbirimizi sevmemiz, birbirimizin... işte ee, imanımızın daha da iyi pekişmesi için İslam'ın emrettiği şeylerdendir. Selam da bunlardan biridir. Yani Müslümanların kendi aralarında birbirlerini tanıdıklarına ve tanımadıklarına selam vermeleri. Başka bir hadiste Peygamberimiz en hayırlı ameli anlatırken ne diyordu? Yemek yedirmen ve tanıdığına ve tanımadığına ne yapmandır? Selam vermendir diyor. Peki selam meselesini hatırlayan var mı? Selamın mümine verileceği konusunda ihtilaf yok. Selamın müminden alınması noktasında, vacip olduğu noktasında da ihtilaf yok. Peki kafirlere selam verilebilir mi, verilemez mi? Bu meseleyi kim bize özetleyecek? Söyle. Çünkü bu ulema verilemez diyor hocam. İlham kutubi, üniversit gibi alimlerle olan verilebilir diyor. Hatta hmm. İl-i Mesud yol arkadaşına selam veriyoruz, niye selam verdin diye soruyor. Bunun yol hakkı Yolculuk hakkıdır diyor, öyle değil mi? Demek ki genel olarak İslam uleması arasında iki tane görüş var cumhur-i ulemaya göre selam sadece müminlere verilir. Kafirlere selam verilmez demiştik. Fakat işte kardeşin dediği gibi de işte sahabeden e, Ebi Umame İbn Mesud, işte Seleften Süfyan İbni Uyeyne, sonraki büyük alimlerden İmam Kurtubi gibi alimler e, ve belki başka alimler de vardır. Şeylere selam verilebileceğini, eğer insanın onlarla bir ilişkisi söz konusuysa komşuluk, alışveriş, beraber iş yapma, yolculuk gibi bir ilişki söz konusuysa kafirlere selam verilebileceği kanaatine ne yapmışlardır? Varmışlardır. Tabi bu hadislerde kastedilen kesinlikle kafirlere selam verilmemektir. Çünkü burada kastedilen müminlerin kendi aralarında ne yapmalarıdır? Kendi aralarında birbirlerine selam vermeleridir. 23. Din nasihat olması. Temim etdari radıyallahu anh'ta rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattir buyurdu. Ona Kimin için nasihattir diye sorduk. O da Allah'a, kitabına, hasulüne, Müslümanların imanlarına ve bütün Müslümanlara diye cevap verdi. Müslümanların imamlarına ve bütün Müslümanlara diye cevap verdi. Şimdi bu hadis de aynı zamanda bizim okuduğumuz birinci hadisle bağlantılı olan bir hadis. Yani emr-i bin ve ney anil münkerle ilgili. Bu da onunla bağlantılı olan bir hadis. Şimdi burada nasihat kelimesi Arapçada arkadaşlar elbiseyi dikmek yani nasaha demek Elbiseyi dikmek demek ya, Veyahut da delik olan bir şeyi dikmek demek Veyahut da balın Şu üzerindeki diğer neydi onun ismi e, Peteğinden ayrı, Petek mi ayrıştırılması Bal saf hale getirilmeden önce içerisinde başka şeyler oluyor ya, Üzerinde özellikle Nasıl petek mi o Balın petekten ayrıştırılması demek Yani safi ve temiz bir hale getirilmesi demek O zaman nasihat dediğimiz zaman Din nasihattır dediğimiz zaman Din nedir o zaman din, insanların eksiklerini ne yapmaktır? İnsanların eksiklerini dikmektir. İnsanların ihtiyaçlarını gidermektir. Eğer nasihatın kelime manası buysa. Din, insanları kötülüklerinden arındırmak, insanları saf ve temiz bir hale ne yapmaktır? Saf ve temiz bir hale getirmektir. Balın ayrıştırıldığı gibi, ek maddelerden ayrıştırıldığı gibi. Bu da, demek ki nasihat nedir? İnsanların fıtratlarına sonradan katılan kötülüklerden, Fıtratı bozan unsurlardan insanı arındırılıp insanın tekrardan kendi fıtratına, selamet ve istikamete ne yapılmasıdır? Döndürülmesidir. Dikkat derseniz din nasihattır diyor Peygamber. Yani sadece dinde başka hiçbir şey yokmuş gibi. Din sadece ve sadece nedir? Din sadece ve sadece nasihattır. Niye böyle bir tabir, niye böyle bir uslu kullanılıyor burada? Bunda, bunu kullanmasının sebebi şudur. Çünkü... Ee, dinin en önemli unsurlarından biri Dinin ayakta durabilmesi için Dinin devam edebilmesi için Nasihat şart olduğundan dolayı Allah Resulü ne yapıyor? Böyle diyor Yani din nasihattır Tabi sahabe soruyor kime nasihat edeceğiz? Ya Resulallah nasihat kimedir diyor O da diyor ki nasihat Allah'adır Şimdi alimler genelde Allah'a kitabına Resulüne diye bunları açıklamışlardır Allah'a nasihat nasıl olur demişler Allah'ın emirlerini yerine getirmek Allah'ın emirlerini uygulamaya sokmak Allah'ın emirlerini insanlara ulaştırmak Bu demişler Allah Azze ve Celle'nin haklarını savunmak Allah Azze ve Celle'nin hududlarını savunmak Bu demişler Allah Azze ve Celle'ye yapılan nasihattır Resul'e yapılan nasihat nedir? Peygamberi sevmek, onun sünnetine uymak Onun sünnetine itiba etmek Onun sünnetini savunmak, bidat ehline karşı Mücadele vermek Bu da nedir? Peygamber'e yapılan nasihattır Kitaba yapılan nasihat nedir? Aynı şekilde kitabın emirlerini sevmek bağlanmak, boyun eğmek, onu insanlara ulaştırmak, bu da nedir? Bu da kitaba yapılacak olan nasihattir. Ve Müslümanların imamlarına yapılan nasihat. Müslümanların imamları her ne kadar onlar bizi yönetmekle memur olsalar da, onlar da insan olmaları hasebiyle yanlışlar yapabilirler. Raiye dediğimiz, onlara uyan tebanın da onların yanlışları olduğu zaman veya yanlışlarını gördükleri zaman ne yapmalarıdır? Onların yanlışlarını düzeltmeleri, onların ellerinden tutmaları, onları tekrardan doğru yola ne yapmalarıdır? döndürmelerdir. Ve Müslümanların geneli içindir diyor nasihat. Yani bizim kendi aramızda birbirimize yapmış olduğumuz nasihatlerdir. Birbirimizin eksiğini gördüğümüz zaman birbirimizin eksiğini dikmeye çalışmamız nasihattır. Bunu uyarı, Bu konuda uyarıda bulunmamız nasihattır. Aynı zamanda işte ee, birbirimizi fıtrattan saptığımız zaman tekrardan temiz olan, üzerine yaratıldığımız tevhid fıtratına, selamet fıtratına döndermek de nedir? Birbirimize yapacağımız nasihatın içerisine dahildir. Şimdi <gülüyor> nasihat meselesi ee, bu kadar önemliyken, aynı burada anlattığımız bütün önem ve ehemmiyet emri bil marufta anlattıklarımızın hepsi burası için de geçerli. Olduğu gibi burası için de ee, geçerli. Yalnız burada şöyle bir noktayı düzeltmek istiyoruz. Şimdi din nasihattır dediğimiz zaman özellikle Kur'an ve sünnete bağlı olan <gülüyor> bağlı olan insanlar ee, bu tip hadisleri aldıkları zaman herkese ve her yerden nasihat e, başlığı adı altında adam artık bedeviliğini, uslupsuzluğunu, terbiyesizliğini adam hadislere yapmamaya başlıyor. Yani tamam bu hadis vardır ama konunun başına dediğimiz gibi mesela ne vardır? Konuyla ilgili başka naslar da vardır. Peygamberimizin uygulaması da vardır. Öyle değil mi? Bütün nasları bir araya topladığımız zaman doğru bir emri bil maruf ve doğru bir nasihat ortaya çıkar. Fakat hepsini birbirine karıştırdığımız zaman ne doğru bir emri ve olur ne de doğru bir nasihat söz konusu olmuş olur. Şimdi mesela diyelim peygamber aleyhissalatü vesselam kendi peygamber olmasına rağmen insanlara kızma, insanları düzeltme imkanı olmasına rağmen Peygamberimiz genelde toplu bir suç işlendiği zaman mesela ne yapıyor? Peygamberimiz çıkıyor minbere veya da diyelim işte camide konuşurken. Uslup şu. مَا بَالُوا اَقْوَالٍ اَقْوَامٍ kaza ve kaza. Ne oluyor bazı insanlara şöyle şöyle yaparlar diyor. İsim vermiyor mesela. Ne oluyor bazı insanlara şöyle şöyle derler diyor mesela. Hani biliyorsunuz meşhur işte Peygamberimizin e, Mureyre diye bir cariye veya köle kadın azat edilmek istediğinde Hazreti Ayşe ile bir Ayşe annemizle bir anlaşma yapıyor. Ayşe annemiz de velâ hakkını kendine alıyor. Tabii ehli bunu kabul etmediği zaman Peygamberimiz çıkıyor mesela kudbe ma ba'al vakva Ne oluyor bazı insanlara diyor? Allah'ın kitabında olmayan şartlar koşuyorlar. Diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Olay belli, vak'a belli, adamlar belli ama Peygamberimiz ne yapmıyor? İsimlendirmiyor mesela. Yani nasihat alacağımız alacaksak mesela adam diyelim ki şöyle bir topluluk var burada bir tane ilim oturmuş bir şeyler anlatıyor. Bir tane bedevi geliyor oradan konunun ortasına diyor ki e, hocam dur diyor sana biraz nasihat edeyim. Yani nasihat edeyim derken senin yaptığın bir şeyi düzel diyor o da yanlış değil. Yani iştihadi bir mesele mesela bazı alimler böyle şey yapmışlar bazı alimler böyle mesela karar vermişler. İştihadi meselelerde emri bil maruf olmaz zaten. Yani eğer ihtiyat geçerliyse, eğer oradaki ihtilaf muteber bir ihtilafsa, her yapanın işte eşyadına göre ecir alacağı bir ihtilafsa, orada nasihat söz konusu olmaz zaten. Çünkü Allah Resulü ve Allah bize bu konuda genişlik sağlamıştır. Öyle değil mi? Yani insan kime, nerede, nasıl nasihat edeceğimizi iyi bilmemiz lazım. Yani kime? Mesela biz emin olun talebeyken ben şunu çok gördüm. Diyelim kocalar ders veriyorlar. E biliyorsunuz yani çok şu anda diyelim Arap bölgesi de böyle. Yani bugün piyasada ders veren kocalar Nasılsa oradaki kocaların çoğu da öyle. Adam fıkıhta hadiste belki çok iyi ama itikat yönünden ne? itikat yönünden adam e, çok şey e, bozuk. Şimdi mesela bizim kardeşlerimizin içerisinde e, Ben çok iyi biliyorum. Yani böyle çok sert çıkış yapanlar oluyordu mesela. Bu itikat meselelerinde. Ya adam Müslüman dahi olmasa adam sonuçta bir ilim ehli. Yani orada o, o kadar insan... Sen zorla adamın nefsini şeye getiriyorsun. Adamın nefsini ortaya çıkarıyorsun. Oysa emin olun bu tip adamları davet ettiğin zaman, kitapları açıp kitaplardan gösterdiğin zaman mesela, bak hocam kitaplarda böyle diyor, yani ben anlamıyorum, ya, nasıl olacak bu? Böyle bir uslupla anlattığın zaman mesela, adam kabul etmese bile sana hak veriyor. Yani, yani sizin dediğiniz durumda çok oluyor adam, diyor, en doğru olan sizinkidir diyor mesela adam. Ama insan uslubu, yeri, zamanı, mekanı söyleyeceği sözün yerini tutturamadığı zaman onun adı nasihat olmaz arkadaşlar tepeden katakülle imbe olur. Yani onun adı şey olmaz. E, onun adı nasihat olmaz. Mesela İmam şafii'nin bir sözü var bu konuda edeple ilgili. Sözü açıklan adamın yüzüne söylemek diyor mesela bu adamın aybını yüzüne vurmaktır. Sözü gizliden adama söylemek bu da nasihattır diyor. Yani nasihatle insanların aybını insanların yüzüne vurmak arasında çok ciddi ne vardır? Çok ciddi fark vardır. İnsanlara aybını yüzüne vurmak şeriatın yasakladığı bir şeydir. Nasihat etmek de şeriatın emrettiği bir şeydir. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Bir de bizim derdimiz üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek? Yani bunu belirlememiz lazım. Yani bizim amacımız kardeşimizi düzeltmek mi, kalbini mi kırmak? Eğer kardeşimizin kalbini kırmaksa o zaman bunun adına nasihat demeyelim. Veya bizim amacımız bedevilik mi, davetçilik mi? Yani biz bedevi mi olmak istiyoruz, davetçi mi olmak istiyoruz? Amacımız bedevilikse... O zaman bunu İslam kitlesi altına sokmayalım. Öyle mi? Ama amacımız davetçilik de dediğimiz gibi nasihatse kendimizi bir terzi gibi, sanatkar gibi hissedelim. Adamın eksiğini dikeceksek, hani nasihat da bir şey, bir eksiği dikmek, bir eksiği kapatmak, açığı dikmekse bir terzi gibi ustaca yaklaşalım. Böyle kumaşa makasla, bıçakla, silahla girmeyelim. Yani güzelce kumaşımızı önümüze serelim, deliğin açığın nerede olduğunu e, görmeye çalışalım öyle değil mi? Gördüğümüz deliği bu defa güzelce dikmeye çalışalım yamayı en güzel şekilde yapalım belli olmayacak şekilde, iz bırakmayacak şekilde adamı kırmayacak şekilde kumaşımıza muamele edelim veya doktor gibi davranalım hastayı önce bir alalım, teşhis edelim, konuşalım doğru ilacı doğru yerde verelim yan etkisi olmamasına dikkat edelim mesela bir şey kaybetmeyiz ki yani eğer amacımız karşımız, karşımızdakini düzeltmekse biz bundan ne yapmayız? Biz bundan bir şey kaybetmeyiz. Ama maalesef e dediğimiz gibi özellikle yani Kur'an ve sünnete bağlı olduğunu iddia eden bir topluluk yetişiyor. E, mesela adam dedi yani e, bu tip olayları gözetmeden şeriatı genel olarak bilmediğinden veya Allah'ın fes el ve ehle zikriyim kuntum la eğer bilmiyorsanız işi ehline sorun e, noktasına dikkat etmediğinden dolayı adam zannediyor ki adam nasihat ediyor. Ona sorsan çok güzel bir şey yapıyor. Fakat onun yaptığı bazen ne gibi oluyor? Peygamberimizi tutup da, e'dili ya Muhammed, adaletli olay Muhammed. Demek gibi bir şey oluyor yani. O adam da kendine göre nasihat etti. Yani Peygamberimiz kendine göre adaletli davranmadı. <gülüyor> Bazılarına çok verdi ganimetten. Hani İslam'a ısındırmak için veya yeni İslam'a giren insanların imanını arttırmak için Peygamberimiz birilerine fazla veriyor ganimetten. E şimdi bu görüntü itibariyle bir yanlış mı? Yani sen zahiren baktığın zaman sana bu bir yanlış gibi görünebilir. Adam da kendine göre geldi, koskoca peygamberin yanlışını düzeltti. Tuttu, e'deleyi Muhammed dedi. Adaletli olayı Muhammed dedi. E, peygamberimizi Allah'tan korkmaya davet etti mesela. Bu nasihat değildir. Niye? Yanlış yerde, yanlış insana, yanlış söz söylenildiği zaman bunun adı ne olmaz? Bunun adı nasihat olmaz. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Bu tip meselelerde bir bütün olarak olayı ele almak lazım. Yoksa böyle e, katakülle baştan aşağıya şeye inmemek lazım. Bunun adı insanların ayıbını yüzüne vurmak olur. Bunun adı nasihat olmaz. Bu da, davana elhamdülillahi rabbil alamin.